Kopenhag iklim Zirvesi'ne 54 gün kaldı. Sibirya, Fransa nedeniyle nükleer bir çöplük haline geliyor. Fransa'daki 58 nükleer santralden çıkan radyoaktif maddelerin %13'ü her yıl Rusya'nın Seversk bölgesindeki tesislere aktarılıyor. Kullanılan 810 ton uranyumun 690 tonu Fransa'da saklanıyor. Geri kalan 120 ton uranyum ise her yıl Havre'den St. Petersburg'a da bir gemiyle aktarılıyor. Ardından Seversk'e trenle devam ediyor. Yani tonlarca nükleer atık her yıl Avrupa'yı baştan başa giderek tam 8000 kilometre yol kat ediyor. Seversk'e geldiğinde ise yalnızca 12 tonluk bir kısım yeniden zenginleştiriliyor. 108 ton nükleer atık ise Seversk'teki açık hava otoparklarında bekletiliyor. Nükleer enerjinin son derece ileri bir teknolojiye sahip olduğunu düşünenler Atıkların otoparklarda bekletildiğini, maazallah bir uçak kazası olursa tüm Sibirya'nın yok olabileceğini düşünmeli ve bu durumu yeniden değerlendirmeliler. WWF'in yaptığı son araştırmanın sonucu çarpıcı. Yeşil Ormanlardaki Altın adlı araştırma raporuna göre sadece ormanları kesmemek, karbon depolama tekniği kullanarak salınan karbonu yer altına gömmekten 5 kat daha yararlı. Üstelik bu karbonu yer altına gömme teknolojisi ise hala deneysel aşamada. WWF ve Greenpeace tüm hükümetleri ormanların korunması konusunda etkili uluslararası bir anlaşma yapmaya çağırıyor. Üstelik iklim değişikliğiyle mücadelede diğer tüm yolların henüz sadece deneysel olan teknolojileri gerektirdiğini de düşünürsek ormanların korunması çok hesaplı bir yol haline geliyor. Yangınlar ve ormanlık alanların tarım alanlarına dönüştürülmesi orman kaybının en büyük sebepleri. Ormansızlaştırma nedeniyle artan sera gazı salımlarını düşürmek için RED adı verilen bir program Kopenhag yolunda devletler arasında görüşülüyor. RED, ormansızlaştırma ve orman tahribatından kaynaklanan salımların azaltılması anlamına geliyor. Amaç ise gelişmekte olan ülkelerde orman kesimini durdurmak. Norveç, Finlandiya, Almanya ve Danimarka kendi ülkelerinde 2010-2012 yılları arasında RED programını hayata geçireceklerini açıkladı. Umarız tüm ülkeler aynı duyarlılığı gösterir, daha uzun dönemler için bunları hayata geçirirler ve bu programların gelişmekte olan ülkelerde de uygulamaya geçmesi için gerekli çabaları Kopenhag'da gösterirler. Ormanların değerini nihayet anlayan bazı politikacılar da var. Filipinler'de arda ardına yaşanan seller ve toprak kaymalarından sonra senato harekete geçti. Senatörler ülkenin ormanlarının kesimini tamamen durduracak, böylece geriye kalan ormanları koruyacak bir yasayı diriltmek için bir araya geldi. Böylece ileride Ondoy gibi tropik fırtınalardan veya Pepeng gibi tayfunlardan korunacaklarını tahmin ediyorlar. Aslında ülkede 1988 yılında da 25 yıl boyunca ağaç kesilmesini yasaklayan bir yasa vardı. Ancak hiçbir zaman düzgün bir biçimde uygulanmadı. Bu doğa felaketleri ne yazık ki insanlara yaşadıktan sonra önlem almayı öğretiyor. 20. yüzyılın başında Filipinler'deki ormanlık alanların yüz ölçümü 15 milyon hektardı. Ancak 2009'a gelindiğinde bu sayı 7 milyon hektara düştü. Bunun ise yalnızca 800 bin hektarı balta girmemiş orman. Her yıl 200 bin hektarlık orman yasal ve yasal olmayan yollarla yok ediliyor. Üstelik ülkenin karbon salımının %18'inden fazlası dan ormansızlaştırma sorumlu. Tüm bu verilerin ışığında şu anda Senato'da iki farklı öneri gündemde. Biri 25, diğeri 35 yıllık bir yasak istiyor. Bakalım Filipinler Senato'su gezegenin geleceğini ne kadar düşünüyor. Greenpeace, Güney Afrika'da 2050'ye kadar ekonomik büyümeye devam ederken yıllık 200 milyon ton karbon salımını azaltımına gidilebileceğini açıklayan bir rapor yayınladı. Rapora göre, Yalnızca enerjiyi daha etkili kullanarak, rüzgar ve güneş enerjisine ağırlık vererek bunu başarmak mümkün. Güney Afrika, kıtanın yeşil teknoloji devi olmayı başarırsa, bu enerjiyi diğer ülkelere satarak büyük bir ekonomik fırsat da elde edebilir. Öte yandan, Kopenhag İklim Zirvesi yaklaşırken, Güney Afrika eğer gelişmiş ülkeler sera gazı salınlarını ciddi oranda azaltmazlarsa, ayrıca en az gelişmiş ülkelere para ve teknoloji yardımı yapmazlarsa, İklim değişikliğiyle mücadele etmeyi reddedeceğini açıkladı. Yani Güney Afrika harekete geçecekse diğer ülkelerin de aynı şekilde bu konuda önlem almış olmalarını bekliyor. Tabii ki Türkiye bu konuda ne yapacak? Türkiye'nin önlemleri neler? Türkiye Kopenhag'da nasıl bir plan sunacak? Hala henüz bunu bilmiyoruz. Güney Afrika'nın yap yapacakları ve yapmaya reddedecekleri çok büyük önem taşıyor. Çünkü Güney Afrika, küresel sera gazı salımının %90'ından sorumlu 20 ülke içinde yer alan tek Afrika ülkesi. Belçika'dan gezegenin geleceğini önemseyenleri hayal kırıklığına uğratan bir haber geldi. Ülkenin Enerji ve İklim Bakanı Paul Magnet açıklamasında 10 yıl daha nükleer enerjiden tamamen vazgeçmeyeceklerini belirtti. 2003'te onaylanan yasaya göre Belçika'daki 7 nükleer santral, 2015 ila 2025 yılları arasında kapanacaktı. Bu santrallerden ikisi 40 yıllık faaliyetlerinin ardından 2015'te işletmeden çıkartılacak ve bertaraf edilecekti. Ancak bu santrallerin de kapanış tarihi 2025'e ertelendi. Bakan Paul Magnet bunun güvenliği sağlamak amacıyla yapılacağını söyledi. Eskimiş bir santrali güvenlik gerekçesiyle faal tutmak nasıl bir güvenlik anlayışı doğrusu ben anlayamadım. Kopenhag İklim Zirvesi'ne Son 54 gün gezegenin geleceği için geri sayım devam ediyor. Sağlıcakla kalın.